ee, sevgili program ortağım e, Murat Loster'da şu anda İstanbul dışında ama bizimle telefon bağlantısı üzerinden e, devrede olacak. Murat. Günaydın Avniye buradayım. E, günaydın. E, bugün e, çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. E, Taksim Gezi Parkı'ndaki ağaçlarda sallandırılmasından söz edilen tweetler veya tweet atanlar...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 Tekraren ileteceğiniz içeriğin doğru olduğunun bir göstergesi mi demek istiyorsun? Ee, şimdi sadece kelime işte polis şunu yaptı ya da işte göstericiler şunu yaptı gibi bir e, cümle Twitter'dan e, günün sonunda e, o kişinin kendi yorumundan geçmiştir. Ve dezonformasyon denen her zaman her savaşta da kullanılan yani bu ikinci yıl savaşının aslında önemli ...hatta bir yaşayıştan bir ortaya çıkan bir kavram dezenformasyon. Ve hatta soğuk savaşta ee, evet. Hatta soğuk savaşta bol miktarda içinde bulunduk, yaşadık. Ee, bu yapı içerisinde hani dezenformasyon e, cümlelerle, kelimelerle çok net ortaya çıkıyor. Fakat işin içine video girdiği zaman, işin içine e, fotoğraf girdiği zaman, işin içine yine Twitter'in de özelliği olan benim lokasyonumu paylaş bilgisi girdiği zaman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 En doğrusu galiba değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle çünkü tanıdığımız kişinin de eğer hani kendisi yazıyorsa tamam, kendi parmaklarıyla okuyabildiğin yazmıştır hani biraz daha çok güvenilebilirdi ama tanıdığımız birinin retweet ediyor olmuş olması o bilginin e, doğruluğunu, o bilginin gerçekliğini arttırmıyor ne yazık ki. Ee, Murat Loster. ya da yanlışını kanıtlamıyor. Anlıyorum. Murat Loster bir ara vermek istiyorum şimdi. Tamam. Ee, bir müzik arası. Ondan sonra devam ederiz. Ee, bu Twitter'da dikkat edilmesi gereken durumlar. Üstünde konuşmaya devam edelim. <gülüyor>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 Konuştuk. Şimdi her kullanıcının daha güvenli, daha doğru mesajları iletmesi konusunda Murat Losların hala çok söyleyecek sözü var. Evet almir. Şimdi teşekkür ederim. Şeyi söylemem lazım birlikte Hani bir ufak hatırlatma yapmak istiyorum. Bundan yaklaşık iki üç hafta önceydi eğer tarihini hata yapmıyorsam. Amerika'da e, Ajans Press'in uluslararası sadece Amerika'da değil, Ajans Press'in e, e, Twitter hesabı hacklendi. Twitter, Twitter hesabı hacklendi ne demek? E, o hesabı e, bir başkası da kullanabilir hale geldi ve bir başkası da tweet atabilir hale geldi. Hatta e, sadece bu hale gelmedi tweet'te attı. İki tane iftah önemli tweet vardı temelde tweet. Şuydu, e, mesaj şuydu. İşte, Beyaz Sarı'ya saldırı oldu Başkan Obama yaralı Ve bu haber Hem Ajans Presi'nin Büyük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 Tepe taklak Buyurun. oldu borsa evet. Tepe tepe taklak oldu. Hemen arkasından 15-20 dakika sonra düzelse de aslında bu arada ciddi miktarda paranın el değiştirdiği ile ilgili bazı bir takım hisse senedi yayınlandı. Hı. Bu sabah şimdi o hisse zaman e, pay vermeyelim ama vurgulamak istediğim bir tane nokta var. O da şu. Eee Bizim arkadaşımız bile olsa, tanıdığımız biri olsa, çok takip edilen işte hepimizin tanıdığı ve hatta işte Twitter'da yanına işaret konarak evet bu tanınan, bilinen, ünlü kişidir, onaylanmış kişidir demiş olsa bile, o kişiden gelen Twitter'lara bakarken tweetlere de içeriklere bakarken dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü belki Neden? o kişinin hesabı o kişinin hesabı hak edilmiş olabilir. Ve o kişiden geldiğini düşündüğümüz mesaj şey olabilir. Onu nasıl ee, anlayacağız pardon? Işte ne yazık ki anlayamayacağız. Burada ben bu mesajın bu, buraya kadar konuyu anlattım. Bundan sonraki mesajım aslında tüm Twitter kullanıcılarına. Ee, Twitter bu Ajans Press'te yaşanan olaydan hemen sonra e, şifrenin e,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 ...inceliyor olmak lazım. Hı, orada yani buradaki, nelere dikkat etmek lazım? Iki, i̇ki cins şey yapabiliriz. Birincisi gönderen kişinin ne zaman Twitter'a üye olduğu. E, kaç kişiyi takip ettiği değil... ...kaç kişi tarafından takip edildiği. Ee, daha önce yolladığı... E, tweetlere bakıp... ...ilgili ilgisiz. Bir iki, ay, bir iki hafta, bir iki ay önceye gidip... ...orada bakılan mesajlardan... ...o kişinin...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 bugüne kadar yolladıkları tweet tarihçesini inceleyerek görüp anlıyor olabiliriz hı hı. ve buna bakarken sadece o kişinin kim olduğu değil aynı zamanda o kişinin yazmış olduğu bu son bizim tekrarlamak çoğaltmak istediğimiz tweette ne kadar samimi olduğunu sonucunda da varıyor olabiliriz zaten kastettiğim de buydu Anlıyorum. peki Murat dezenformasyonun başka kriterleri nedir Dezenformasyonun aslında çok kriteri var ve hani en önemlilerinden bir tanesini şu anda içinde yaşıyoruz. farkında olarak bir kısmı bir kısmında olmayarak dezenformasyon illa bir takım tweet hesapları hashtag'ler üzerinden olmaz. Dezenformasyon çok daha büyük çapta da gerçekleşir. Eee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 Anlıyorum. O zaman sevgili Açık Radyo dinleyin, dinleyenleriyle e, altını kalın kalın çizerek paylaşacağımız en önemli mesajını lütfen bir daha tekrarla. Ee, Bilgi güvenliği ben açısından. Tabii. Ben İki tane hızlı mesaj tekrarlayacağım. olacağım. Bunlardan birincisi e, Twitter hesabımızın özellikle bunu e, takipçisi çok olan... E,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 özellikle sözümüz gençlere çok zekiler çok yaratıcılar çok yürekliler ve son derecede yüksek sorumluluk sahip bir insanlar onlarla gurur duyuyoruz ama çok dikkatli olmaları lazım e, içkili iken ortalarda olmamaya Özen gösterin diyor e, Bunun dışında e, bu hareketi bu direnişi